Ali İmran Suresi Devamı Necm 494 Ey iman etmiş kimseler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir zümreye itaat ederseniz, imanınızdan sonra sizi kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek rededen kimseler olarak döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, ve onun elçisi de aranızdayken nasıl olur da küfredersiniz? Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedip durursunuz. Kim de Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o dosdoğru kılavuzlanmıştır. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girmiş kişiler olmanız için nasıl koruma altına alınmanız gerekiyorsa... Kendinizi öyle Allah'ın koruması altına alın Ve ancak Müslimler olarak can verin Ve hep birlikte Allah'ın ipine sıkıca sarılın Allah'ın ipiyle korunun Ayrılmayın Ve Allah'ın üzerinizdeki Nimetini hatırlayın Hani siz birbirinizde Düşmanlar idiniz de Allah kalpleriniz arasında Ülfet oluşturdu Sonra da siz O'nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da oradan sizi O kurtarmıştı. İşte Allah, kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız diye alametlerini, göstergelerini sizin için böyle ortaya koyar. Ve içinizden hayra çağıran, herkesce kabul gören iyi şeyleri emreden, vahiy ve ortak akılla kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri engelleyen bir önderli toplum bulunsun. Ve işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanan ve ayrılığa düşen kimseler gibi de olmayın. İşte bunlar, bir takım yüzlerin beyazlaştığı, bir takım yüzlerin siyahlaştığı günde Büyük bir azap kendileri için olanlardır Artık yüzleri kararan kimselere Siz inandıktan sonra yeniden kafir Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biri mi oldunuz? Öyleyse küfretmenizden Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddetmenizden dolayı tadın cezayı Yüzleri ağaran kimseler de ki Allah'ın rahmeti içindedirler onlar orada sürekli kalanlardır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz sana gerçek olarak okuyoruz. Allah, alemlere hiçbir haksızlığı yanlış yapmayı istemez. Ve göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Ve bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Herkesçe iyi kabul edilen şeyleri emreder, vahiy ve ortak akılla kötülüğü, çirkinliği kabul edilen şeyleri engeller ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. Onların bazıları mümindirler, pek çoğu da yoldan çıkmış kimsedirler. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım olunmazlar. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine alçaklık damgası vurulmuştur. Ve Allah'ın sözleşmesine ve insanların sözleşmesine bağlı kalanlar hariç, onlar Allah'ın hışmına uğradılar ve üzerlerine de miskinlik vurulmuştur. Bu, onların Allah'ın ayetlerini örtbas etmiş olmaları ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu, isyan etmiş ve sınırı da aşmış olmaları nedeniyledir. Hepsi bir değildirler. Kitap ehli içinde doğruluk üzerine bulunan bir önderli topluluk vardır ki, onlar gecenin saatlerinde boyun eğip teslimiyet göstererek Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a de ahiret gününe inanırlar, herkesçe iyi kabul edilen şeyleri emrederler, herkese kötülüğü kabul edilen şeylerden vazgeçirmeye çalışırlar, hayırlarda da birbirleriyle yarışırlar. Ve işte onlar iyi insanlardandırlar. Ve onlar hayırdan ne işlerlerse asla saklanmayacaktır, karşılıksız bırakılmayacaklardır. Ve Allah, kendisinin koruması altına girmiş kişileri en iyi bilendir. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden şu kimselerin malları ve çocukları, Allah'ın katında onlara asla bir fayda vermeyecektir. Ve işte onlar ateş asabıdırlar. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Onların bu basit dünya hayatında harcadıklarının durumu, şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık eden bir toplumun ekinlerine isabet edip de onları değişime, yıkıma uğratan, içinde kavurucu soğuğu olan rüzgarın durumu gibidir. Ve Allah onlara haksızlık etmedi. Fakat onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ediyorlar. Ey iman etmiş kimseler! Kendi seviyenizde olmayanlardan sırdaş, Sıkı arkadaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten geri kalmazlar. Onlar sıkıntıya düşmenizi istediler. Kesinlikle kinleri ağızlarından dışa vurmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şeyler de daha büyüktür. Eğer siz aklınızı kullanacaksanız, biz sizin için ayetleri, alametleri, göstergeleri kesinlikle açığa koymuşuzdur. İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın hepsine inanırsınız. Onlarsa sizinle buluştukları zaman inandık derler. Baş başa kaldıkları zaman da size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki, kininizle ölün, geberin. Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü, Gönülleri en iyi bilendir. Size bir iyilik dokunsa, fenalarına gider. Ve eğer size bir kötülük isabet etse, onunla sevinirler. Ve eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, onların hileleri size hiçbir şekilde zarar vermez. Şüphesiz Allah, onları kendi yaptıkları şeylerle kuşatmıştır. Necm 495 ve hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ehlinden ayrılmıştın? Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. O zaman sizden iki grup, Allah kendilerinin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakını olmasına rağmen bozulmaya yüz tutmuştu. Artık inananlar yalnızca Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Ve andolsun sizler güçsüz iken Allah kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye size Bedir'de yardım etti. Hani sen inananlara Rabbinizin indirilen, hulul ettirilen 3000 bin haberci ayetle size yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz evet sizi Rabbiniz destekler. Ve eğer onlar ansızın üzerinize gelseler, Rabbiniz size işaretlenmiş, eğiten, gönderilmiş 5000 bin haberci ayetle yardım eder. Ve Allah bu yardımı size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Ve bu yardım sırf Allah kafirlerden, kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan kimselerden bir kısmının kökünü kessin yahut onları perişan etsin de kaybeden kimseler olarak dönüp gitsinler diye, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan ve en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan Allah katındandır. Öyleyse Allah'ın koruması altına girin. Bu işten sana hiçbir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder yahut onlara azap eder. Artık şüphesiz onlar yanlış kendi zararlarına iş yapanlardır. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. O dilediğini bağışlar Dilediğine azap eder Ve Allah Çok bağışlayan Çok merhamet edendir Necm 496 Ey iman etmiş kimseler Kat kat arttırılmış olarak Ribayı Yani emeksiz Hizmetsiz Risksiz kazancı yemeyin Kurtuluşa ermeniz için Allah'ın koruması altına girin Kafirler Allah'ın ilahlığını Rabb'ini bilerekle deden kimseler için hazırlanmış olan ateşten de sakın. Merhamet olunmanız için Allah'a ve elçiye itaat edin. Ve Rabbinizden bağışlanmaya bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcama yapan, öpkelerini yutan, insanları affeden, çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da kendi kendilerine haksızlık ettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyen, Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyen, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için hazırlanmış, eni göklerle yer kadar olan cennete koşun. Ve Allah iyilik, güzellik üretenleri sever. İşte, Bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve içinde sonsuza dek kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Yapıp edenlerin karşılığı, ödülü ne güzeldir. Kesinlikle sizden önce uygulamalar gelip geçti. Hadi yeryüzünde gezin de yalanlayıcıların akıbetinin nasıl olduğunu bir görün. Bu emirler insanlar için bir açıklama ve Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için bir yol gösterme ve bir öğüttür. Ve gelşemeyin, üzülmeyin. Ve eğer inananlar iseniz en üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara değmişse o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. Ve işte o günler biz onları Allah'ın sizden iman eden kimseleri bildirmesi, işaretleyip göstermesi ve sizden şahitler edinmesi, Allah'ın iman eden kimseleri arındırması, kafirleri kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenleri de mahvetmesi için insanlar arasında döndürür dururuz. Ve Allah şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları sevmez. Yoksa Allah, İçinizden çaba harcayanları bildirmeden, işaretleyip göstermeden, sabredenleri de bildirmeden, işaretleyip göstermeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte bakıp duruyorken onu gerçekten gördünüz. Ve Muhammed ancak bir elçidir. Kesinlikle ondan önce elçiler gelip geçmiştir. Şimdi eğer o ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim ki de geri dönerse bilsin ki Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez ve Allah sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenleri karşılıklandıracaktır. Ve herkes sadece Allah'ın bilgisiyle vakitlendirilmiş bir yazgı olarak ölür ve kim dünya karşılığını dilerse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret karşılığını isterse ona da ondan veririz. Ve biz sahip olduğu nimetlerin karşılığını ödeyenleri karşılıklandıracağız. Nice peygamberler de vardı ki kendileriyle beraber birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeylerden gevşemediler, sahafa düşmediler ve boyun eğmediler. Ve Allah sabredenleri sever. Onların sözleri de sadece Rabbimiz. Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve ayaklarımızı sabitle. Kafirler, senin ilahlığını, Rabbini bilerek reddedenler toplumuna karşı bize yardım et idi. Bu yüzden de Allah, onlara dünya karşılığını ve ahiret karşılığının güzelliğini verdi. Ve Allah, güzelleştirenleri, iyileştirenleri sever. Ey iman etmiş kimseler! Eğer siz kafirlere Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselere uyarsanız, onlar sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye çevirirler de siz kaybedenlerden oluverirsiniz. Aslında Allah sizin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınızdır. Ve o Yardım edenlerin en hayırlısıdır. Biz Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmalarından dolayı kafirlerin Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselerin kalplerine korku salacağız. Onların varacakları yer ateştir. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların barınağı da ne kötüdür. Ve siz Allah'ın bilgisiyle düşmanlarınızı doğurarken Allah size olan vaadini doğru olarak gerçekleştirdi. Allah size sevdiğiniz şeylere gösterdikten sonra zaafa düştünüz. O iş hakkında çekiştiniz ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan geri çevirdi. Ve kesinlikle sizi bağışladı Ve Allah müminlere karşı çok armağan sahibidir Ve hani siz yukarı kaçıyordunuz Hiç kimseye bakmıyordunuz Elçi de ötenizden sizi çağırıyordu Bundan dolayı Allah elinizden gidene Ve kendinize isabet edene üzülmeyesiniz diye Size keder üstüne keder ile karşılık verdi Allah yaptıklarınıza haberdardır Sonra Allah, o kederin ardından üzerinize bir güven, sizden bir grubu örtüp bürüyen bir uyku indirdi. Bir grup da nefislerinin sevdasına düştü. Allah'a karşı gerçek dışı cahiliyet zannı olarak zan üretiyorlardı. Onlar, bu işten bize bir şey var mı diyorlardı. De ki, bütün iş Allah'a aittir. Onlar sana açıklamayacakları şeyleri içlerinde saklıyorlardı. Onlar bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlardı. De ki, eğer siz evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülme yazılmış olanlar kesinlikle yan gelip yatacakları, öldürülecekleri yerlere çıkıp gidecekti. Ve o, Allah'ın göğüslerinizdeki sınaması ve kalplerinizdekini temizlemesi içindir. Ve Allah göğüslerinizdekini çok iyi bilendir. Şüphesiz iki toplumun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip giden kimseler, şeytan onların kazandıkları şeylerin acısıyla ayaklarını kaydırmak istedi. Yine de Allah onları kesinlikle affetti. Şüphesiz Allah, ...çok bağışlayandır, çok yumuşak davranandır. Ey iman etmiş kişiler! Allah'ın ilahlığını, Rabbini tanımayan ve yeryüzünde dolaşan yahut gazaya çıkan kardeşleri için... ...yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyen şu kişiler gibi olmayın. Kesinlikle Allah bunu onların kalplerinde bir yara yapacaktır ve Allah... Hayat verir ve öldürür ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz de, Allah'tan bir bağışlanma ve rahmet kesinlikle onların topladıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz veya öldürülseniz de kesinlikle Allah'a toplanacaksınız. İşte sen Sırf Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için bağışlanma dile. İşlerde onlarla müşavere et. İşin en güzelini ortaklaşa bulup ortaya çıkar. Bir kere de azmettin mi, artık Allah'a işin sonucunu havale et. Şüphesiz Allah işin sonucunu kendisine havale edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler sadece Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Ve hiçbir peygamber için hıyanet olur şey değildir. Ve kim ihanette bulunursa kıyamet günü hainlik ettiği şeyle gelir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Ve onlar haksızlığa uğramazlar. Peki Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü dönüş yeridir. Onlar, Allah nezdinde derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden, onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten bir peygamber göndermekle Büyük bir iyilikte bulunmuştur Oysa onlar Daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. İki katını isabet ettirdiğiniz Bir musibet kendinize isabet edince mi Bu hezimet nereden dediniz De ki Başınıza gelen bu hezimet Kendi nezdinizdendir Şüphesiz Allah Her şeye en iyi güç yetirendir İki topluluğun karşılaştığı günde size dokunan şeyler de Allah'ın izniyledir, bilgisiyledir. Ve müminleri bildirsin, işaretleyip göstersin ve münafıklık yapan kimseleri kendileri oturup dururken kardeşleri için eğer bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi diyen kimseleri bildirsin, işaretleyip göstersin diyedir. Ve onlara geliniz Allah yolunda savaşınız veya savunma yapınız denilmişti. Onlar, Biz savaşı bilseydik kesinlikle size uyardık dediler. Onlar o gün imandan çok Allah'ın ilahlığını, Rabliğini örtmeye yakındılar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyleri ağızlarıyla söylüyorlar. Allah, gizledikleri şeyleri daha iyi bilendir. De ki, eğer doğru kimseler iseniz, haydi kendinizden ölümü uzaklaştırınız. Allah yolunda öldürülenleri de sakın ölüler sanma. Tam tersi onlar diridirler. Allah'ın armağanlarından verdiği şeylerle sevinçli olarak Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Arkalarından kendilerine henüz ulaşmayan kimselere kendileri için hiçbir korku olmayacağını ...ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan bir nimeti, armağanı ve Allah'ın şüphesiz müminlerin ecrini kaybetmeyeceğini müjdelemek isterler. Kendilerine yara dokunduktan sonra Allah ve elçinin davetine katılan kimseler, ...insanlar kendilerine şüphesiz insanlar size karşı birlik oldular. Onlardan ürperin dediklerinde bunun kendilerini inanç yönünden arttırdığı ve Allah bize yeter, o ne güzel tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayandır diyen kimseler, onlardan iyileştiren, güzelleştiren ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselere büyük bir ödül vardır. Sonra da onlar, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve armağanıyla geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Ve Allah çok büyük lütfun sahibidir. Şüphesiz ki o şeytan, kötü niyetli insan kendi yakınlarını korkutur. Onlardan korkmayın, eğer mümin iseniz benden korkun. Küfürde Allah'ın ilahlığını Rabdini bilerek reddetmekte yarışan şu kişiler de seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde asla zarar vermezler. Allah onlara ahirette herhangi bir pay vermemeyi istiyor. Ve onlar için çok büyük bir azap vardır. Necm 497 Şüphesiz iman karşılığında küfrü, Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddetmeyi satın alan kimseler, Allah'a hiçbir şekilde asla zarar vermezler ve onlar için çok acıklı bir azap vardır. Allah'ın ilahlığını, Rabbini tanımayan şu kimseler, şüphesiz bizim kendilerine süre tanıyışımızın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Şüphesiz biz onlara daha çok günaha girsinler diye süre tanıyoruz ve onlar için Alçaltıcı bir azat vardır Allah Murdar olanı temiz olandan Ayırt edinceye kadar Müm'inleri sizin kendisi Üzerinde bulunduğunuz şey üzerinde Bırakacak değildir Allah sizleri görülmeyen Duyulmayan, sezilmeyen Geçmiş, gelecek üzerine Bilgilenen biri yapacak da değildir Velakin Allah Elçilerinden gilediğini seçer Öyleyse Allah'a ve elçisine iman edin. Ve eğer iman eder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, işte o zaman sizin için çok büyük bir karşılık vardır. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Tam tersi, o kendileri için zarardır. Cimrilik ettikleri şey, Kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası yalnızca Allah'a aittir ve Allah yaptıklarınıza bilgi sahibidir. Necm 498 Allah, şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz diyen kimselerin sözünü kesinlikle duydu. Onların söyledikleri şeyleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve biz, tadın o yakıcının azabını, bu kendi ellerinizin önden gönderdiklerinin karşılığıdır diyeceğiz. Ve şüphesiz Allah, kullara asla haksızlık eden biri değildir. Allah fakir, biz zenginiz diyenler, ateşin yiyeceği bir kurbanı bize getirmedikçe, hiçbir erçeğe iman etmeyeceğimize dair Allah, ...bize kesinlikle aitte bulundu diye saçmalayan kimselerdir. De ki, kesinlikle benden önce size kim elçiler açık belgelerle ve sizin dediğiniz şeyle geldiler de... ...peki eğer doğru kimseler iseniz onları niçin öldürdünüz? Eğer şimdi seni yalanladılarsa... Bil ki senden önce açık geriller, sayfalar ve aydınlatıcı kitapla gelen elçiler de yalanlanmıştı. Necim 499. Her benliği olan varlık ölümü tatıcıdır ve şüphesiz kıyamet günü ecirlerini size eksiksiz verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete girdirilirse bilsin ki. O gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ve basit dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Hiç kuşkusuz siz, mallarınız ve canlarınız konusunda yıpranacaksınız, imtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen kimselerden ve ortak koşan kimselerden birçok eza, can sıkıcı, Sinir bozucu şeyler de Eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz, şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Necm 500 Ve hani Allah kendilerine kitap verilen kimselerden sağlam sözünü almıştı. Kitabı kesinlikle insanların önüne apaçık koyacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz. Onlar ise bunu sırtlarının ötesine attılar ve onu az bir bedel karşılığı sattılar. İşte satın aldıkları şeyler ne kötüdür. Necm 501 O yaptıkları şeylerle sevinen ve yapmadıkları şeylerle de övünmek isteyenleri sakın hesaba katma. Onların azaptan kurtulacak bir yerde olacaklarını da sanma ve onlar için çok acıklı bir azap vardır göklerin ve yeryüzünün yönetimi Allah'ındır ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir necim 502 göklerin ve yeryüzünün oluşturuluşunda gecenin ve gündüzün ardarda arda gelişinde elbette ayaktayken otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anan göklerin ve yerin oluşturuluşu üzerinde Rabbimiz sen bunu boş yere oluşturmadın. Sen tüm noksanlıklardan arınıksın. Artık bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz şüphesiz sen kimi o ateşe girdirirsen artık onu kesinlikle rezil etmişsindir. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için yardımcılardan da hiç kimse yoktur. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diye çağıran bir nidacıyı duyduk ve hemen inandık. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi iyi adamlarla birlikte geçmişte yaptıklarımızı ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızı bir bir hatırlattır, öldür. Rabbimiz ve bize elçilerin üzerine vaat ettiğin şeyleri ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen verdiğin sözden dönmezsin diye... ...iyiden iyiye düşünen kavrama yetenekleri olanlar için... ...nice alametler, göstergeler vardır. Bunun üzerine... Rableri onlara karşılık verdi. Şüphesiz ben, sizden erkek olsun, kadın olsun ki hepiniz aynısınızdır, çalışanın amerini kaybetmem. O nedenle göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, benim yolumda eziyet edilenler, savaşanlar ve öldürülenler elbette onlardan kötülüklerini örteceğim. Ve Allah katından bir sevap olarak onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Ve Allah sevabın güzeli kendi katında olandır. Necm 503 Kafirlerin Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişilerin beldelerde dolaşmaları çok az bir kazanım. Sakın seni aldatmasın. Sonra onların varacakları yer cehennemdir ve o ne kötü bir yataktır. Ama Rablerinin koruması altına girmiş kişilere gelince, onlar için Allah katından bir yolcu ikramı olarak altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler vardır ve Allah katındaki iyi adamlar için daha iyidir. Şüphesiz ki kitap ehlinden Allah'a inananlar, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a samimiyetle saygı duyanlar olarak inananlar da vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere değişmezler. İşte onlar ücretleri Rableri katında olanlardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman etmiş kimseler, kurtulmanız, başarı kazanmanız için sabredin ve birbirinizin sabırlı olmasını sağlayın, birbirinize bağlanın ve Allah'ın koruması altına girin.